Yarattığı şeylerin her birine de eceller tayin etmiştir ve darabəlehum acalen. Evet, bu eceller de gerçi kaderin içindedir. Yarattığı her şeye bir ömür biçmiştir Cenab-ı Hak. Dolayısıyla her şey yarattığı var ettiği mahlukat aleminde var olan her şeyin bir eceli var. Varlık süresinin bir sonu var. Gerek cüziyatta gerek külliyatta gerek bireyde, gerek toplumda ee, yaratılmış olan her şeyin bir ömrü, bir eceli, bir son saati var. Mutezile ecel meselesinde ehli sünnetle aykırı bir konuma oturmuş. Diyor ki ecel değişebilir. Yani iki insan kavga eder, birisi silahı çeker, karşısındakini vurur. Aslında bu olay cereyan etmeseydi o vurulan kişi yaşayacaktı. Bu olay cereyan edince bu kavga ve bu silahla vurulma hadisesi meydana gelince vuran kişi vurduğu kişinin ecelini yakınlaştırmış oldu, ömrünü kısaltmış oldu derler. Ehli sünnet de der ki hayır böyle değil. O sadece sebep oldu. Ölecek olan kişinin ömrü o kadardı zaten. O o kadar yaşadı. O kavga onun eceli e, oldu, onun ölümüne sadece sebep oldu. Eceli gelmişti, dolayısıyla o kişi ölmüş oldu. Kavga etmese de, karşısındaki kişi onu silahla öldürmese de o kişi ölecekti yani. Dolayısıyla eskilerin bir sözü var, e, ölümün bir tek sebebi var derler, o da eceldir. Yani hastalandı öldü, kaza geçirdi öldü, cihada gitti öldü, bir yerden düştü öldü. Yok bunlar sebep değil. Bunlar sadece görünen şeyler. Ölümün bir tek sahici sebebi var o da ecel. Ecel geldikten sonra bu zahiri sebeplere bağlı olarak ölüm hadisesi meydana geliyor. Biz onu görüyoruz. Bu zahiri sebeplere takılıyoruz. O yüzden de bu olmasa ölmeyecekti diyoruz. Ali İmran suresinin 154. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا Münafıklar derler ki eğer bu konuda bizim elimizde bir şey olsaydı burada öldürülmezdik. Kul Onlara de ki ey Habibim لَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ Eğer siz evlerinizde olsaydınız bile bu savaş meydanına çıkıp gelmemiş olsaydınız bile لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ ''Öldürülmek'' üzerine yazılmış olanlar ilame dacihim mutlaka ölüp düşecekleri yerlere çıkıp geleceklerdi ve orada öleceklerdi. Ama savaş sebebiyle değil başka bir sebeple bir hayvandan düşüp ölecekti veya birisiyle kavga edip ölecekti yahut kalp krizi geçirip ölecekti mutlaka orada ölecekti yani. Münafikûn Suresi'nin 11. ayetinde şöyle buyrulur velen يُعَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا Eceli geldiğinde Allah hiçbir nefsi, hiçbir canı geciktirmez, ertelemez. Eceli geldiği anda, takdir ve tayin edilen ecel geldiği anda ölüm orada tahakkuk ve tecelli eder. Araf Suresi'nin 34. ayetinde Bire belki ayet kişisel ecellerimiz münferit ferdi ecellerimizle ilgiliydi. Bu da ümmetlerin eceliyle ilgili. Ve kulli ümmetin ecelun, her ümmetin bir eceli vardır. Fakat eğer ecelhum ecelleri geldiği zaman, la saaten saatten veya istaqdimun bir saat ne öne alınabilirler ne geri bırakılabilirler. Ecellerinin tayin ve takdir edildiği an, ümmetler için de son gelmiş demektir. Nuh suresinin dördüncü ayetinde يَغْفِرْ Kum مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤْخِرُكُمْ ila <gülüyor> اَجَلٍ مُسَمَّى Allah'a kulluk edin ondan korkup inkar ve azgınlıktan sakının ve bana itaat edin ki Allah sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirlenmiş bir vakte kadar tehir etsin, geciktirsin. İnne ajalellahi izaa jaa ae Allah'ın takdir ettiği ecel geldiğinde hiç şüphesiz la yu'ahharu tehir edilmez geri bırakılamaz mutlaka o anda tecelli ve tahakkuk eder la kuntum ta'lamun keşke bilseydiniz. Rahman 61 Velav yu'ahizullahu'n-nase bi zulmihim eğer Allah Teala insanları işledikleri zulümler sebebiyle muahaze edecek, cezalandıracak olsaydı, hemencecik ma tereke aleyha min dabbetin yeryüzünde hareket eden, debelenen hiçbir canlı kalmazdı. velakin yuakhhiruhum idâ ilâ ecelim müsemma. Fakat onları tayin edilmiş bir ecele kadar geciktiriyor, erteliyor onlara mühlet tanıyor. Ve idâ câe eceluhum Ecelleri geldiği zaman لَا يَسْتَأْخِرُونَ ve وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Bir saat, bir an ne geri bırakabilirler, erteleyebilirler ne de ecellerini öne alabilirler. İşte bu ayetler arkadaşlar ecelin değişmediğini nasen açık bir şekilde bize ifade ediyor. Biz tabi sebeplere çok fazla ee, takıldığımızda sebepleri çok fazla abarttığımızda O sebebin ardındaki hakikati görmez oluyoruz. Ağaca bakarak ormanı gözden kaçırmış oluyoruz. Dolayısıyla ecel değişebilir gibi bir fikriyat gelip kalbimize maalesef oturuyor, imanımızı da bulandırıyor.